Bismihî ve minşehî in illâ yusabbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve berekâtühü bi'adad âşirâtı dakâikü umrüküm fi'd-dünyâ vel Aziz siddık kardeşlerim ve hizmet-i Kur'âniyede muktedir, kuvvetli arkadaşlarım. Bu defa memulum fevkindeki kaleminizle manevi hediyeniz ispat etti ki, ihtiyar zayıf, aciz bir sait yerine genç, kavi, iktidarla çok saitler sizlerde vardır. Aynı ruh, aynı ifade, aynı iman. hads şükür ve sena olsun ki, Rabb-i Rahîm sizleri risalet Nur'a hâmî, nâşîr, sâhib, şâkirt eylemiş. Bizlere pek çok ağır müşkilat içinde, kudsî hizmete muvaffakiyet ihsan etmiş. Zaman ve zemin, Sizler ile çok müştak olduğum uzun konuşmayı hoş görmediği için kısa kesip ruhu canımla her birinize binler selam maşallah barakallah derim. Bu mübarek şuhuru selasede duanıza çok muhtaç kardeşiniz Sait Nursi. Ahir zamandan haber veren mühim bir hadis. Letezalu taifetun min ummeti zahirine alel hak hatta yeti Allahu bi amri. Ramazan-ı Şerif'te 10. günün ikinci saatinde birden bu hadîs-i şerif hatırıma geldi. Belki Risale-i Nurşakirtlerinin taifesi ne kadar devam edeceğini düşündüğüme binaen ihtar edildi. لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِ Şedde sayılır, tenvin sayılmaz. Fıkhasının makamı cifrisi 1542 ederek, nihayeti devamına ima eder. لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّ Zahirin alel hak şidde sayılır fıkrası dahi makamı cifrisi 1506 edip bu tarihe kadar zahir ve aşikerane belki galibane sonra ta 42'ye kadar gizli ve malubiyet içinde vazife-i tenviriyesine devam edeceğine remze yakın ima eder. Vel ilmu indallah la ya'lamul gaybe illa Allah. Hatta yati Allahu bi amri şidde sayılır fıkrası dahi makam-ı cifrisi 1545 olup, kâfirin başında kıyamet kopmasına ima eder. لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّ اللّٰهِ dikkat ve hayrettir ki, üç fıkra bil ittifak, 1500 tarihini göstermeleriyle beraber, tam tamına manidar, makul ve hikmetli bir surette, 1506'dan ta 42'ye, ta 45'e kadar, üç inkılab-ı azîmin ayrı ayrı zamanlarına tetabuk ve tevafuklarıdır. Bu imalar gerçi yalnız birer tevafuk olduğundan delil olmaz ve kuvvetli değil fakat birden ihtar edilmesi bana kanaat verdi. Hem kıyametin vaktini kat'i tarzda kimse bilmez. Fakat böyle imalar ile bir nevi kanaat, bir garip ihtimal gelebilir. Fatiha'da sırat-ı müstakim ashabının Taife-i Kübra'sını tarif eden el-ledîne en'amte aleyhim fıkrası şeddesiz bin be yüz altı veya yedi ederek tam tamına vahirine hak fıkrasının makamına tevafuku ve mansına tetabuku ve şedde sayılsa La tezer U min ummeti fıkrasına üç manidar farkla tam muvafakatı ve manen mutabakatı bu hadisin imasını teit edip remz derecesine çıkarıyor. Ve müteaddit ayatı Kur'aniye'de Sıratun müstakayım kelimesi, bir manâ-yı remziyle risâlet ün manaca ve cifirce ima etmesi remze yakın bir ima ile, Risâlet-ün-Nûr şakirtlerinin taifesi, ahir zamanda o Taife-i azamın ahirlerinde bir hizb-i makbul olacağını işaret eder diye defaten birden ihtar edildi. اَلْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّ Aziz kardeşlerim! Bu saatte ben Kur'an okurken, Risale-i Nur ile ziyade alakadar olan Sûre-i İbrahim'de bir âyet beni meşgul ederken, Emin size göndereceği mektubu getirdi ve dar vaktimizde bu geniş ayetin denizinden ancak bir katrecik bu parçaya girebildi. Birkaç dakika zarfında yazdık, vakit bulamadık. Kusura bakmayınız. بِسْمِهِ مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنْ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu bi'adedi âşirâti dekai ki eyyâmil firâk. Aziz, sıddık, vefadar, sebatkâr kardeşlerim. Cenab-ı Hakk'a yüzbinler şükür ve hamdolsun. Sizin gibi sadık, ciddi, faal zâtları Risale-i Nur'un etrafında toplayıp bağlamış. İman ve Kur'an hizmetinde kuvvetli ve nurlu kalemlerini çalıştırıyor. Kardeşlerim. Bu defa irsalatınız o kadar beni memnun ve minnettar etti ki her bir sayfesi bir kıymettar hediye ve güzel bir mektup hükmünde göründü. Hüzünlerimi, gamlarımı izale edip ve kalbimi sürur ve sevinç ile doldurdu. Cenabı Erhamun rahimin onların hurufları adedince size rahmet etsin ve sizden razı olsun. Hafız Ali kardeşim. Bir zaman Barla'da cuma gecesinde dua ederken, Senin amin sesini iki defa sarihan işittim. Arkama baktım dedim. Hafız Ali ne vakit gelmiş? Dediler o burada yoktur. Ben şimdi o vakadan diyebilirim ki üç-dört saat mesafeden duama aminini işittirmesi 30 günlük mesafeden buradaki zayıf davet ve duama kuvvetli ve tesirli bir amin hükmünde olan yazıların imdadıma yetişmesi çok manidar bir tevafuktur. Sıddık Sabri, senin cisminde, ayağında kardeşliğimin sikkesini gördüğüm zaman bir his-i kablel vuku ile kalbime geldi. Bu zat mühim bir vakitte bana çok ehemmiyetli bir kardeşlik edecek ve muvaffak oldun yaptın. Allah senden ebeden razı olsun. Abdülmecid'e 5. şuağı haber vermiştim, cevap gelmedi. Belki ihtiyaten sükût ettiler, göndermedim. Siz evvelce muhabere ediniz sonra gönderebilirsiniz. Eğer hastalar risalesini bana gönderirseniz, ihtiyarlar risalesi de beraber olsa daha iyi olur. Mektubunuzda selam gönderen vefadar kardeşlerime binler selam. Bu günlerde manevi bir muhaberede bir sual ve cevabı dinledim. Size bir kısa hülasasını beyan edeyim. Biri dedi: Risale-i Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşidatları ve küllî teçhizatları gittikçe çoğalıyor ve en muhannid bir dinsizi susturmak için yüzde birisi kâfi neden bu derece hararetle daha yeni tahşidat yapıyor? Ona cevaben dediler. Risale-i Nur yalnız bir cüzi tahribatı, bir küçük haneyi tamir etmiyor. Belki külli bir tahribatı ve İslamiyeti içine alan, dağlar büyüklüğünde taşları bulunan, bir muhit kalayı tamir ediyor. Ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdana-ı çalışmıyor. Belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen, müfsit aletler ile dehşetli rahnelenen, kalbi i umumi ve efkâr-ı ammeyi ve umumun bahusus avam-ı mü'mininin olan İslami esaslar ve cereyanlar ve şairler kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdan-ı umumiyi Kur'an'ın icazı ile o geniş yaralarını Kur'an'ın ve imanın ilaçları ile tedavi etmeye çalışıyor. Elbette böyle küllî ve dehşetli rahnelere ve yaralara hakkal yakın derecesinde ve dağlar kuvvetinde hüccetler, cihazlar ve bin tiryak hasiyetinde mücerrep ilaçlar, hadsiz edviyeler bulunmak gerektir ki bu zamanda Kur'an-ı mucizül beyanın icazı manevisinden çıkan risale-i nur o vazifeyi görmekle beraber imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve inkişafa medardır diyerek uzun bir mükâleme cereyan etti, ben de tamamen işittim, hadsiz şükrettim, kısa kesiyorum. Bu hadise münasebetiyle yine bu günlerde hatırıma gelen bir vakayı beyan ediyorum. Ben, namaz tesbihatının ahirinde otuz üç defa kelime-i tevhidi zikrederken, birden kalbime geldi ki, hadîs-i şerifte, bazan bir saat tefekkür, bir sene ibadet hükmüne geçer. Risale-i Nur'da o saat var çalış o saati bul iftar edildi. Adeta ihtiyarsız bir surette Kur'an'ın ayetül kübrası'nın iki tefsiri olan iki ayetül kübra risalelerinden mülahhas tefekküri bir tekellüm tam bir saat devam etti. Baktım size gönderdiğim ayetül kübra risalesinin birinci makamının hülasasından müntahab güzel bir sırrını hülasayla 29. Lem'ay-ı Arabiye'den müstahreç nurlu tatlı fıkralardan terakküp ediyor. Ben Kemal ile zevkle her gün tefekkürle okumaya başladım birkaç gün sonra hatırıma geldi ki madem Risale-i Nur bu zamanın bir mürşididir talebelerine bir virde ekber olabilir diye kaleme aldım ve bütün risalelerin hususi menbaları, madenleri olan binden ziyade ayatı Kur'aniyeyi, kendi Kur'anımda evvelce işaretler koyup bir Hizb-i Azam-ı Kur'ani yapmak niyet etmiştim Şimdi bu Hizbi Azam ve bu Virde Ekber Risale-i Nur mensuplarına bazı eyyam-ı mübarekede okunması için bir zaman size de göndermek hakkınız var. İnşallah bir zaman sonra size gönderilecek. Bazı kelimelerini tercüme ve bir kısım kayıtlarını tefhim için vakit bulsam gayet kısa haşiye gibi bir şeyi yazacağım. Umum kardeşlerime ve Hizmeti Kur'aniye'de bütün arkadaşlarıma hasret ve ihtiyak ile binler selam dualarınıza muhtaç Said Nursi Aziz kardeşlerim sizlere her gün birer uzun mektup yazmak hakkınız var iken ma üç seneden beri size göndermek için yazdığım bir mektup şimdiye kadar bekliyor eski sakomun cebinde duruyor demek risale-i nur ehli dünya din sizlerine çok dehşet vermiş ki dünyalarına karışmadığım halde bu tazvikatı yapıyorlar her neyse Hiç unutamadığım sebatkar ciddi kardeşlerime, hususan ikinci vatanım Barla'daki vefadar sıddıklara pek çok selam ve dua ederim. Binler hasret ve ihtiyakla sizleri düşünen ve her 24 saatte, belki yüz defa dua ile tahattür eden ve duanıza muhtaç olan Said Nursi. Bismihi Sübhaneh, Esselâmü Aleyküm. Ey fedakâr kardeşlerim! Sizin ile dört beş kelime konuşacağım. Birincisi bu defaki mektubunuzun verdiği şevk ve sürur ile derim ki ben hizmet-i Kur'aniyedeki tam sadakat ve gayret ve sebat ve metanetinizi gördükten sonra tam bir istirahatı kalbiyle mevti ve eceli kabul eder arkamda siz varsınız yeter diyerek dünyadan sürurla vedaya hazırım. İkincisi burada Ayetül Kübra'nın birinci tebliği aynen bir sene sonra Oradaki birinci tebyiz gibi Ayetül Kıbran'ın namına tevafuku var. İki tevafukun tetabuku tesadüfe havalesi imkansız bir keyfiyet olmakla Kalemi Zülfikar misal zatın kalemiyle 33 kelimeyi tevhidin tevafukundaki gaybi imzayı cidden tenvir ve tasdik eder. 4.'sü Ben 3 senedir burada her şeyden tecrid edildim. Tahammülsüz tazik altında bulunduğumdan Sizin ile muhabere edemedim. Burada emsalsiz bir evhan hükmediyor. Mümkün olduğu kadar eşratü's-saat buradan gönderildiğini demeyiniz. Belki onun bir eseridir, başka yerden elimize geçmiş deyiniz.